Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kabe'l Hac'ın devamı hac kitabının devamı. 43. Mekke haramının fazlı üzerine Allah'ın şu kavli babı. De ki: "Ben ancak bu şehrin Rabbine ki o buna hizmet vermiştir ibadet ve emrolundum her şey onundur ben müslümanlardan olmakla emrolundum Nemrü suresi 91. ayet biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her şeyin mahsullerinin gelip de toplanacağı korkusuz bir harimde yerleştirmedik mi fakat onların çoğu bu hakikati bilmezler El-Kasas suresi 57. ayet İbn-i Abbas şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fetih günü şöyle buyurdu. Şüphesiz bu beldeyi Allah haram kırmıştır. Bu hürmetten dolayı onun dikeni kesilmez. Av hayvanı ürkütülmez. itik eşyası el alıp el uzatıp alınmaz. Ancak ilan edip sahibini bulmak için muhafaza edilir. 44. Mekke evlerinin miras edilmeleri, satılıp, alınmalarının hükmü ve bütün insanların hasreten elmezdül haramda musavi oldukları bağlı. İnsanların onla gibi bu eşitlikleri Yüce Allah'ın şu kavimden dolayıdır. Hakikat o küfredenler Allah'ın yolunda ve kendisinden kendisini ziyarette yerli misafir, bütün insanları musafir kıldığımız mescidi halamdan koymakta olanlar. Kim orada zulüm ile ilhada yeltenirse biz ona pek acıklı bir azap tattırırız. Hac Suresi 25. ayet. Bu ayetteki el-badi et-tarih misafir makufem El-Fetih Suresi 25. ayette mahbuse manasındadır. Usami İbn-i Zeyd radıyallahu anh'dan Usami, Ya Resulallah yarın Lekke'de nereye ineceksin? Kendi evine mi diye sorulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Akil burada evlerden yahut yurtlardan bir şey bıraktı mı buyurdu. Rabi bunu tefsir ederek dedi ki, Akil ve kardeşi Talib, bu Talib'e mirasçı oldular. Halbuki Cafer ile Ali anh, Ebu Talib'e miratçı olmadılar. Çünkü Cafer ile Ali Müslüman idiler. Akil ile Talib ise kafir idiler. Umer İbni Hattab radıyallahu anh mümin kafire variz olmaz derdi. İbn Şahat da de şöyle dedi. Selif alimleri Yüce Allah'ın şu ayetindeki velayeti, mirası velayet ile tefsir ederlerdi. İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihatte bulunanlar, muhacirleri barındırıp yardım edenler, işte onlar birbirlerinin mirasta velileridirler. İman getirip de hicret etmeyenlere ise, hicret edecekleri zamana kadar sizin onlara hiçbir şey ile velayetiniz yoktur. Bununla beraber eğer onlar, Din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üstünüze borçtur. Şu kadar ki sizinle araların bu muahede bulunan bir kavim aleyhinde değil. Allah yapacaklarınızı hakkıyla ve görücüdür. Enfal Suresi 72. Ayet 45. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem'in Mekke'ye inmesi babı. Ebu Hureyla Radiyallahu Anh söyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yura'dan Mekke'ye gelmek istediğinde yarın inşallah menzilimiz Kinane oğulları yurdunda olacaktır. Ki orada Kureyş, Kureyş ve Kinane oğulları kültür üzere ahitle etmek, ahitle, ahitleşmişlerdi. Buyurdu. Bize El-Evza'yı tahsis edip şöyle dedi. Bana El-Zuhri Ebu Selem'e de tahsis etti. Ebu Hureyre radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Niyada kurban kesme gününün üçüncüsünde şöyle buyurdu. Eğer bizler yarın Kinane oğulları yurduna ineceğiz ki orada Kureyş ile Kinane oğulları küfr üzere yeminleşip ahit etmiş, ahitleşmişlerdir. Zuhri dedi ki peygamber bu Kinane oğulları yurdu demekle Muhasap mekini kastetmiştir. Bu aitleşmek Kureyş ve kimani oğulları arasında Haşim oğullarıyla Abdülmuttalib oğulları yahut Muhtalib oğulları aleyhine peygamberi kendilerine teslim edilinceye eee itaatlık kılıncaya kadar onlarla kız alıp vermemek, alışveriş yapmamak üzere yazılmıştır ve Selam İbn Rah Ukayl İbni Halid ile Yahya İbni Dahak'tan onlar da El-Evzai'den olmak üzere şöyle dedi. el bana İbni Şihab haber verdi demiştir. Bu selame ile Yahya, karşı oğulları ve Muttalib oğulları diye söylediler. Bu Abdullah el-Buhari Muttalib oğulları tabiri daha doğrudur dedi. 46 Yüce Allah'ın şu kavli babı. Hatırla o zamanki İbrahim Rabbim demişti. Bu şehri emniyetli kıl, benim de da putları takmaktan uzak tut. Rabbim çünkü onlar insanlardan birçoğunu baştan çıkarttılar. Bundan sonra kim bana uyarsa işte bendendir. Kim de bana karşı gelirse hakikaten çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyeceksin. Ey Rabbim ben evlatlarımdan kimini senin mukaddes olan evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Sebebi şudur ki Rabbimiz dost doğru namazlarını kılsınlar. Artık sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onların şükretmeleri ümit edildiği için kendilerine kendilerini bazı meyvelerle zıklandır. 47. Yüce Allah'ın şu kavli bağlı. Allah Kabe'yi, o beyti, haramı, o haram olan ayları Mekke'ye hediye edilecek kurbanla onların boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar için bir nizam yaptı. Ve bu da Allah'ın göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bildiğini Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilici olduğunu siz de bilmeniz içindir. Maide su eti e ayet. Bize Ziyab İbn-i Sa'ab el o da Sa'ab İbn-i Musayyip'ten, o da Ebu Kureyre radiyallahu anh'dan etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'yi zamanın sonunda Habeşkilerden iki cınız bacaklı birisi tahrip edecektir buyurmuştur. Bize Er-Leis Ukayy'den, o da İbn-i o da Uyru'dan, o da Ayşe'den tarif etti. Ve yine bana muhab Muhammed İbni Mukatil tahsis edip şöyle dedi. Bana Abdullah ibni Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize Muhammed İbni Elif Hafsa Esruhü'den o da el haber verdi. Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Müslümanlar Ramazan farz kılınmadan evvel Aşure Muharrem'in 10. günü oruç tutarlardı. Ve o gün Kabe'ye yeni örtü örtelerdi. Allah Ramazan orucunu farz kılınca Resulullah aşire orucunu tutmak isteyen onu yine tutsun. Onu terk etmek isteyen onu terk etsin buyurdu. Bize İbrahim İbni Tahman -Haccac, İbni Haccas'tan o da Kataveden o da Abdullah İbni Ebi Utbeden o da Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'tan taktis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yeçüç ve Meçüç'ün çıkmasından sonra da beyt elbette haç edilecek ve umre yapılacaktır. Buyurmuştur. Bu hadise Katane'den rivayet etmekte Abdullah İbni Ebi Utbe, Emre İbni Yezid ve İmran el kattan mutabihat etmişlerdir. Abdullah bin Mehdi'de şubeden, o da Katane'den senediyle beyt haç edilmez oluncaya kadar kıyamet kopmaz dedi demiştir. Birinci rivayet isimleri zikredilen zatların o da ittifak ettikleri daha çoktur. Şuraya ise bu ikinci lafsa ittifak etmiştir. İntirad etmiştir. Kata'da Abdullah İbni Ebi Utbe'yi işitti. Abdullah İbni Ebi Utbe de Ebu Sahil'i işitti. Böylece Kata'da'nın te tedris töhmeti kalktı 48 Kabe örtüsünde tasarrufın hükmü bağlı bize Sufyan Esserli tahdis edip şöyle dedi bize Vâsıl el-Ahdep tahdis etti ki Ebu Vâil ben Şeybe'ye geldim demiştir bize Kabisa tahdis edip şöyle dedi bize Sufyan Esserli Vâsıl'dan o da Ebu etti Ebu Vail şöyle dedi ben bir kere Şeybe İbn Osman ile Hazebi ile Kabe içerisinde bir senin üzerinde oturdum. Şeybe bana şöyle dedi. Şu kursuyu Ömer İbn Hattab radiyallahu anh ile oturmuştu. Şu kursuya Ömer İbn Hattab radiyallahu anh da oturmuştu. Konuşma sırasında bana Kabe içerisinde altın, gümüş ne kadar kıymetli eşya varsa Bunların hiçbirini bırakmayıp hepsini fakir arasında taksim edeyim diye düşünmüşündür Demişti. Ben de ey müminlerin emri senin iki arkadaşın Nasrullah ile Ebu Bekir bu işi yapmadılar dedim. Ömer. Onlar mülüme sahibi iki Kâbe insanlardır. Ben onların izine uyarım. Onlar işlemedikleri bir şeyi ben de işlemem. dedi. Kırk Kâbe'nin zamanın sonunda yıkılması bağlı. Ayşe radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanın sonunda bir ordu kabe yıkmak için harbeder ve hepsi yere batırılır buyurdu demiştir. Bana i̇bn Ebu Muleyke ona da i̇bn Abbas tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabe yıkacak olan o akışık, ayaklı koyu, siyah, habeşliği Kabe'nin duvar taşlarını birer birer koparır halinde görüyor gibiyim buyurmuştur. Ebu Hureyye radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanın sonunda Kabe'yi Haleşlilerden iki cımız bacaklı birisi tahrip eder buyurdu. 50 El-Hacerul Esvet hakkını zikredilen şeyler babı Bize Sufyan Es-Servi El-Ameş'ten ona da İbrahim İbni Yezid el Nehaiden ona da Abis İbni Rabia'dan haber verdi ki Buna radiyallahu bir haccında hacer ya, Esfet'e yaklaşıp onu öptü. Şu akabinde ben çok iyi biliyorum ki sen zarar veremez, menfaat veremez, biz taş parçası. Eğer peygamber senin öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim, öpmez işte. 51. Kabe'nin kapısının kapatılması ve içeriye giren kimsenin beytin nahiyelerinden hangisinde isterse namaz kılabileceği babı. İbn-i Umar söyle demiştir. Mekke'nin fetihini Resulullah Beyt'e girdi. Beraberinde Usami İbn-i Zeyd, Bilal, Osman i̇bn Talha da girdiler. Üzerlerine Beyt'in kapısını kapadılar. Bir müddet sonra kapıyı açtıklarında içeriye ilk giren ben oldum ve Bilal'e kavuştum. Bilal'e Resulullah Beyt'in içerisinde namaz kıldı mı? diye sordum. Bilal evet. Yemen tarafında iki direk arasında kıldı dedi. 52. Kabe içerisinde namaz kılmak babı. Nafi şöyle demiştir. İbn Ömer Kabe'ye girmeyip girmek isteyip gelirdiğinde mukabil tarafa doğru yürüdü. Kapıyı sırtı tarafına kılarak ilerledi. Vihayet yüzü etrafındaki duvarlar kendi arasında üç zira yakın uzaklık kalınca bilanın Resulullah burada namaz kıldı diye haber verip gösterdiği yere kast ederek orada namaz kılardı. Ma mafi hiç kimse için beytin istediği herhangi bir canibinde namaz kılmakta beis yoktur. 53. Kabe minasının içine girmeyen kimse babın. i̇bn Ömer de çok hac yapar fakat her zaman beyte girmezdi. Abdullah İbni Ebi Efba radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza ümresini yaptı. Burada beyti tavaf edip makamın arkasında iki rekat namaz kıldı. Yanında kendisini insanlardan perdeleyen bir kimse bulunuyordu. O koruyucu ve gözü olan kişiye birisi gelip Resulullah bu ümresinde Kabe'ye girdi mi diye sordu. O da hayır girmedi diye cevap verdi. 54. Kâbe'nin iç taraflarında tekbir getiren kimse babı. bize iklime takdis etti ki İdris Abbas'a da şöyle demiştir. Resulullah fetih günü Mekke'ye geldiğinde Kâbe'ye girmekten çekindi. Çünkü Kâbe'nin içinde ilahlar, putlar vardı. Resulullah bunların çıkarılmasını emretti putlar çıkarıldılar. Sahariler, İbrahim ve İsmail peygamberin ellerinde fal kalemleri olduğu halde yapılmış suretlerini de dışarıya çıkarttılar. Rasulullah aleyhisselam Allah bunları yapanlara helak ailesin. Dikkat edin, de söylüyorum. Bu putperestler bu iki peygamberi hiçbir zaman böyle fal oklarıyla aramadıklarını bilmişlerdir buyurdu. Akabinde de beyte girdi ve beytin her tarafında tekbir getirdi. Fakat beklememez, kılmadı. 55. Kabe-i Talaftı yani kısa adımlarla hızlı yürüyüşün başlaması nasıl oldu babı? İbn-i Abbas Radyallahu şöyle demiştir. Resulullah sahabeleriyle beraber kaza ı Muresi Mekke'ye geldi. Müşrikler kendi kendilerine Muhammed sizin üzerine geliyor. Halleri şu ki Yezid'in humması onları zayıflatmış dediler. Peygamber bunun üzerine sahabilerine tavafın ilk üç şartında koşmalarını, Yemen tarafındaki iki köşe arasında mutakdüllü işte yürümelerini emretti. Peygamberi tavafın bütün şartlarında koşmalarını emretmekten ben eden bir şey varsa o da ancak sahabilere şefkatından ibarettir. 56. Hacı adayının Mekke'ye geldiği zaman yapacağı her tavafın evvelinde Hacer-i Esmet'e istilam etmesi ve tavafın ilk üçünde de remel yürüyüşü yapması bağda. İbn-i radıyallahu radiyallahu anh Resulullah'ın Veda hacında Mekke'ye gelişinde yapacağı her tavafın evvelinde siyah istilam ettiğini ve Yeni tavaftan üçünde remel yürüyüşü yaptığı olur. Gördüm demiştir. 57. Hac ve Mira tavaflarının bir kısmında remel yürüyüşü yapmak farzı. <gülüyor> bize Süreyy İbnü Numan tahttı senip şöyle dedi. Bize Fu değil. Bize Fuley mağfeden etti İbn Ömer radıyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hac ve Umre'deki tavaflarının ilk üç şartında remel yaptı. Dört şartında da yürüdü demiştir. Bu hadisi rivayet etmekle Suray el-Lays i̇bn Sa'd edip şöyle demiştir bana kesirik bir ferkat. Lafiden o da İbn-i o da Seykamber'den tahtıs etti. Bana Zeydin ve Eslem babası eslemden haber verdi ki Ömer İbn-i yani Hacer-i Esvet için dikkat. Vallahi ben sana zarar vermez, fayda vermez. Biz taş olduğunu pek iyi bilmekteyim. Eğer Peygamberin seni istilam ettiğini görmüş olmasaydın seni istilam etmezdim demiş. Ve akabinde de Hacer-i Esvet'i istilam etmiştir. İstilamdan sonra da bizim bu hızlı yürüyüş ile halimiz nedir? Yani Buna neden devam ediyoruz? Biz bu hızlı yürüyüşlere ancak müşriklere kuvvet gösterisi yapar idik. Halbuki Allah onları helak etmiştir dedi. Sonra da bu düşünceden dönerek bu remel yani hızlı yürüyüş peygamberin yaptığı bir şeydir. İşte bunun için biz remel yürüyüşünü terk etmek istemiyoruz dedi. Bize Yahya, El kattan Ubeydullah'tan o da Nafi'den tartış etti radiyallahu anh ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu iki şeyi istilam ettiğini gördüğüm zamandan beri şiddetle ve rahatlıkla o halenin kalabalık ve temah halinde Yemen tarafındaki iki hürşeyi istilam etmeyi terk etmedim demiştir razı beydillah dedi ki ben Nafi'ye İbni Ümer bu iki hürşeyi arasında yürür diğerleri arasında koşar mıydı diye sordum Nafi i̇bn Ömer bu mülkünün arasında ancak istilamın daha kolay olması için yürür idi. Dedi. 58. Hacer-i Esvet mülkünün istilam edilmesi babı. Bana Yunus İbn-i i̇bn Şihab'dan, o da Ubeydullah i̇bn Abdullah'tan Abdullah'dan haber verdi ki i̇bn Abbas radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hatsında bir dere üzerinde Nik cenderler değnekle Hacer-i istilam ederek tavaf etti demiştir. Bu hadis İbn-i Sihat'tan züvayet etmekte olan Yunus Abdülaziz Etteravaz'dı tabaat etmiştir. Etteravaz'dı Zuhri'nin kardeşinin oğlu Muhammed İbn-i Abdullah'tan o da amcası Muhammed İbn-i Müslim ez diye züvayet etmiştir. 59 kim iki Yemani köşeden başkasını istilam etmeyin, iki Yemani köşeden başkasını istilam etmeyin kimse bağlı. Ve Muhammed İbni Bekir dedi ki, bize İbni Cureyç haber verdi ve şöyle dedi. Bana Amr İbni Zinar haber verdi ki, Cabir İbni Zeyd, beytten olan bir şeyden kim sakınır ki? Yani hiçbir kimse beytin herhangi bir parçasından sakınması layık olmaz demiştir. Muaviyye Mu radiyallahu anh dört köşeyi de istilam eden, eder idi. i̇bn Abbas ona şüphesiz hicre yakın olan bu iki köşe istilam olunmaz dedi Muaviyye de ona beytten hiçbir şey terk edilmiş değildir dedi. İbn-i de bu tört dört köşenin hepsini istilam eder idi. Abdullah i̇bn Ömer radiyallahu anh peydemler sallallahu aleyhi ve sellem'in beytten iki emani köşelerden başkasını istinam eder görmedim demiştir. 60. <gülüyor> Hazreti Esmet'in öpülmesi mağdur. Bize Zeyd İbni Esrem haber verdi ki babası Esrem şöyle demiştir. Ben Umar Hatta mı gördüm. O Hazreti Esmet'i öptü. De, Eğer Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim dedi. Bize Hammad İbni Zeyd taktif etti. Erkübe'yi İbni Arabi şöyle demiştir. Bir kimse İbni Ömer'e hazir Esvet'i İslam etmesini hikmini sordu. İbni Ömer de ben Resulullah'ın hazir Esvet'i İslam ettiğini yani eliyle dokunduğunu ve onun öptüğünü gördüm diye cevap verdi. Ravi Zubayr İbni Arabi dedi ki ben İbni Ömer'e eğer tabi yerde kıstırılıp sıkıştırılırsam ne dersin? Zor ve kuvvetle oraya varmaktan yenilmiş olursam ne dersin diye sordu. İbni Ömer bu suallerden Hadise aykırı ve iştahat ileri sürüldüğünü anlayıp üzülerek en sonucu sen bu eraite nereyi edersin sorularını Yemen'de kıl. Ben bu taşı İslam ederken onu, ve onu öperken gördüm. 61. Tabafta Hacı ve Esvet'e geldiği zaman sadece ona işaret eden kimse sebabım. İbn-i Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir döne üzerinde beyti tavaf etti. Hacer-i hizasına her gelişimde elindeki değnekle ona işaret etti. 62. Hacer-i İsved yanında tekbir edilmesinin müstahabla babı. Bize Halid el-Hazza iklimeden tahsis etti. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir döne üzerinde beyti tavaf etti. Bu tarafta Hacer-i her geldikçe yanında bulunan bir şey ile Hacer-i Esved'e işaret etti ve Allahu Ekber diye tekbir getirdi. Bu hadisi Halid el-Hazza'dan rivayet etmekte Halid ibni Abdullah el-Tahman İbrahim ibni Tahman el-Herevi'de mutabak etmiştir. 63 Zekke'ye geldiğinde kendi evine dönmeden önce beyti tavaf eden sonra iki rekat memaz kapan, sonra da sahi için safaya çıkan kimse bağlı. Bana Amr İbni Haris, Urbe'nin yetimi olan Muhammed İbni Abdurrahman'dan haber verdi. O şöyle demiştir, ben Urbe'ye Mekke'ye gelen kimsenin hükmü hakkında söylenen şeyleri cikrettim. Urbe dedi ki, bana Ayşe şöyle haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde ifa'ya başladığı ilk ibadet olmak üzere abdest aldı. Sonra tavaf etti. Sonra peygamberin bu tavaf ve sayı umre olmadı. Yani peygamber bunu umre sayıp ihramdan çıkmadı. Peygamberden sonra Ebu Bekir ve Umar'da peygamberin haçı gibi haç yaptılar. Yani tavaf ve sayı umre saymadılar. Hüme dedi ki sonra ben babam Zübeyir'in beraberinde has ettim. Onun da ilk başladığı has fiili onun da ilk başladığı has fiili tavastır. Sonra muhacirleri ve ensar gördüm. Onlar da böyle yapıyordu. Anam Esma bint Ebu Bekir'den bana kendisinin de kız kardeşi Ayşe'nin Zübeyir'in filan filan zatların umre niyetiyle ihrama gidip ettiklerini bunların Hacı ve Esmet'e elleriyle dokunup tavafı ve sahi tamamladıklarını, zaman ihlalinden çıktıklarını haber verdi. Bize Musa İbni Ukber, ne o da Abdullah İbni Ömer'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac veya umre için Mekke'ye gelişinin evvelinde tavaf ettiği zaman tavafın üç dolaşması kopmuş, dört dolaşmasında yürümüştür. Üç dolaşması koşmuş, dört dolaşmasında da yürümüştür. Böylece tavafı yaptıktan sonra iki reket tavaf namazı kılmıştır. Bu namazdan sonra Safa ve Merve arasında dolaşırdı. Bize Enes İbn-i İyad Ubeydullah'dan, o da Nafi'den, o da i̇bn umar'dan Umer'den O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyti ilk Tavaf ettiği zaman ilk üç dolaşmayı koşar, dört dolaşmayı da yürürdü. Peygamber Safa ile Merve arasında dolaştığı zamanda vadinin karnında yine koşardı. 64 Kadınların erkeklerle beraber tavafları bağlı. <gülüyor> Bu hali der ki, bana Amr İbn Ali söyledi. Bize de Ebu Asıl'dan bir tahsis etti. İbn Cüneyt de Şöyle dedi. Bana Ata İbn Ebî Rebâh haber verdi. İbn Hişam hac emelleri sırasında kadınların erkeklerin beraberinde tavaf etmelerini men ettiği zaman bu Ata İbrahim İbn Hişam ve kardeşi Muhammed İbn Hişama peygamberi kadınları erkeklerin beraberinde tavaf etmiş oldukları halde sen bu kadınları nasıl men edersin demiştir. İbn Cüreyş dedi ki ben ataya kadınların erkeklerin beraberinde yaptıkları o tavafları hicab ayetlerinin Ahzab suresi 35. ayet inişinden sonra mı? Yahut evvelinde mi diye sordum. Ata evet. Ömrümde yeminle söylüyorum ki ben hicab ayetlerinden sonra o kadınların erkeklerin beraberinde tavaf ettiklerini eriştim dedi. İbni Cüneyt dedi ki ben ataya kadınların erkekleri nasıl Karşılar diye sordum. Ata kadınlar erkeklere karışmazlardı. Ayşe radiyallahu anh, erkeklerden ayrı bir yerde tavaf eder ve erkeklere karışmazlardı. Ayşe ve beraber tavaf eden Dikre isminde bir kadın Ayşe'ye, ey müminlerin anası Hadi yürü de Haceli Esmet'e el sürüp istilam edelim dedi. Ayşe ona benden ayrıl dedi ve el sürüdü ve istilamdan çekindi. Ayşe ve arkadaşları geçen tanınmaz halde veya örtülü oldukları halde çıkarlar ve erkeklerin beraberinde tavaf ederlerdi. Lakin bu kadınlar beytin içine girdiklerinde orada çıkacakları zaman ne kadar erkekler beytten çıkarılmış olduğu halde içeride ibadetle kain olurlardı. Yine ata ben peygamber devrinde doğmuş olup Mekke kadısı bulunan Uleyd Ömer ile beraber Ayşe Müzdarife'deki Sebir dağının içinde mücavir yani ikamet edici haldeyken Ayşe'nin yanına gider idim dedi. İbn Cüreş dedi ki ben ata'ya Ayşe'nin o günkü hicabı neydi diye sordum ata Ayşe o gün keçiden yapılmış bir küçük Türk çadırı içinde idi çadırın bir perdesi var idi. Ayşe ile bizim aramızda bundan başka bir şey yoktu. Ben Ayşe'nin üzerinde gül rengi boyanmış bir gömlek gördüm, dedi. Peygamberin dercesi olan Umut Selem'e şöyle demiştir. Ben hac esnasında rahatsız olduğumu Resulullah'a söyledim. Halkın arka tarafında dereye binerek tavaf et buyurdu. Ben de öylece tavaf ettim. O sırada Zeytin ta yanında namaza durmuş, sabah namazı kıldırıyor. Namaz içerisinde de Repturi ve kitabın ı Nessurin okuyordu. 65. Tavaf esnasında kelam etmek babı. İbni Cüneyt tahdis şöyle demiştir. Süleyman el-Ahvel haber verdi. Ona da Tavus İbni Abbas'tan haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi taraf ederken Elini diğer insanın eline bir kayışla yahut iple yahut bunlardan başka bir şeyle bağlamış bir insan yanından geçti. Peygamber kendi eliyle bu bağı kopardı. Ondan sonra da onu yanındaki alana bu insanın eliyle yet buyurdu. <gülüyor> 66. Cevap. Şahıs tavaf esnasında çiftin görülen bir yürüme yahut kayış veya herhangi bir şey gördüğü zaman onu koparır. Bize Ebu Kasım İbn-i Cureyş'ten, o da Süleyman el-Ahver'den, o da Tavus'tan, o da İbn-i Abbas'tan sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de bir güzel yahut da bundan başka bağlayacak bir bağ ve tavaf eder kimse gördü de onun bağını kopardı. 67. Kabe'yi çıplak kişi tavaf etmez, müşrik olan da had yapamaz. Ebu Hureyre şöyle haber vermiştir. Ebu Bekir Es-Sıddık Veda Hatçı'ndan Hacında bir, bir sene evvel Resulullah tarafından haç emiri olarak Mekke'ye gönderildiği haçta Ebu Bekir ve Ebi hur Kurban Bayramı'nın ilk günü Mina'da büyükçe bir topluluk içinde halka şu iki maddeyi inan etmeye yollanmışlardı. Ey insanlar iyi biliniz ki bu yıldan sonra hiçbir müşrik haç yapamaz ve Çıplak kişi de Kabe'yi tavaf edemez. 68. Tavaf etmekte olan kimse tavaf esnasında durduğu zaman tavaf kesilir mi yahut kesilmez mi? Ata İbni Ebi Rebah tavaf etmekte olanlar içerisinde namaz ikame edilirse yahut tavaf eden kişi tavaf yerinden def edilirse namazdan selam verince kestirilmiş olduğu tavafına dönüp devam eder, dönüştür. Atanın bu sözüne benzer bir sözle İbn İbni Ömer'de ve Abdurrahman İbni Ebi Bekir'den zikrolunuyor. 69. Bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 dolaşmalık tavaf için 2 rekat namaz kıldı. Nafide İbni Ömer her yıl 7 dolaşmalık tavaf için 2 rekat namaz kıldı demiştir. İsmail İbni Uleyye'de ben Zuhriye ata tavaf ederdim kişiye kılacağı namaz farz, tavafın iki rekatından kifayet eder diyor dedim. Zuhri sünnet yani sünneti gözetmek daha faziletlidir. Peygamber asla birçok yediler dolaşıp tavaf etmedi. Ancak yedi dolaşmalık bir tavaf akabinde iki rekat namaz kıldı dedi. Bize Sufyan İbni Uyayn'e Amr İbni Diner'den tahdis ki o şey demişti. Bil İbni Ömer'e Ömer'in e, ve Kabe'yi tavaf eder, umre niyetiyle Kabe'yi tavaf eden kimse Safa ile Merve arasında say etmeden evvel kabul veya cinsî münasebet yapar olabilir mi diye sorduk. İbn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre için Mekke'ye geldi. Beyti yeni defa dolaşıp tavaf etti. Sonra Makamı İbrahim arkasında iki rekat namaz kılıp Safa ile Merve arasında say etti dedi. Ant Allah elçisinde sizin için güzeldir. bir uyma vardır. Ahlak suresi 21. ayetini söyledi. Amr İbni Diner dedi ki ben Cabir İbni Abdullah'a o da aynı şeyi sordum. Cabir Safa ile Merve arasını dolaşıp say etmedikçe erkek kadınla yaklaşmaz diye cevap verdi. Mekke'ye gelip yaptığı ilk geliş tavafından sonra ta Arafat'a çıkıp tekrar dönüp gelinceye kadar Kabe'ye yaklaşmayan ve nafile tavaf yapmayan kimse babı. İbn-i Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mekke'ye geldi. Beyti tavaf etti. Safa ile Merve arasında say etti. Ve bu tavraftan sonra ta Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye yaklaşmadı. 71. İki nefet tavaf namazı. mescitten dışarı çıkarak kim, kılan kimse babı. Umar radiyallahu anh bu namazı bir defasında haremden çıkarak dışarıda kılmıştır. Bizim Malik Muhammed ibni Abdillahirrahman o da urbeden, o da Ebu Selem eden Zeynep'ten tahsis etti ki Ümmü Seleme radiyallahu anh ben Resulullah'ın rahatsızlığını harvettim demiştir. Ve yine Muhammed İbn-i Harp tahtis edip şöyle dedi, bize Ebu Mervan Yahya i̇bn Zekeriya El-Gazzani Hişam'dan, o da babası Urveden, o da peygamberin zevcesi Umm-i Selem'e'den tahtis etti. O şöyle demişti, Resulullah Mekke'deyken iken, um i Selem'e rahatsızlığın sebebiyle henüz tavaf etmemişken Resulullah ve Umm-i Selem'e veya Mekke'den çıkmak istediklerinde Resulullah Umm-i Sabah namazı ikamet edildi, edildiği zaman insanlar namaz kılarken sen de devenin üzerinde tavaf et buyurdu. Umut Selebi böyle yaptı ve tavaf namazı kırmadan dışarı çıktı. 72. İki reket tavaf namazını makam İbrahim'in arkasında kılan kimse vardı. Bize Amr İbni Diler edip şöyle dedi. Ben İbni Ömer'den işittim. Şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldi. Beyti yedi kere dolaşıp tavaf etti. ben makamın arkasında iki rekat namaz kıldı. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmak için safhada çıktı. Yüce Allah'ta zaten amdolsun Allah elçesinde sizin için güzel uyma numunesi vardır. Ahzab suresi 21. ayeti buyurmuştur. 73. Sabah ve ikinci namazlarından sonra tavaf etmek badı. İbn-i İmr güneş doğmadığı müddetçe iki rekat tavaf namazını kılar idi. İmr İbn-i Hattab anh ise sabah namazından sonra bineye binmiş. Nihayet bu iki rekatı Zurtuva'nın ikisinde kılmıştır. Haşir radiyallahu şöyle demişti: Bir takım insanlar sabah namazından sonra beyti tavaf ettiler. Sonra bir vaidenin huzurunda oturdular. Nihayet güneş doğduğundan kalkıp namaza koyuldular. Bunun üzerine Ayşe'lerden lahm, bunlar osurdular nihayet içlerinde namaz kılmak, mekruh kılmak şu saatte kalkmış namaz kılıyorlar demiştir. <gülüyor> Bize Musa İbni Ukbe, Nafi'den taksit etti. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. O güneşin doğması sırasında ve bir de batışı sırasında namaz kılmaktan ney ediyordu. Bize Ubeyli İbni Hümeyit tahsis etti ve şöyle dedi. Bana Abdullah İbni Rufey tahsis etti ve şöyle dedi. Ben Abdullah İbn Zübeyir radıyallahu anh gördüm. O fecih namazından sonra tamam eder. Sonra da iki rekat namaz kılardı. Rabbi Abdülaziz dedi ki ben Abdullah İbni Zübeyir gördüm. İkindiden sonra iki lekat namaz O Ayşe'nin kendisine peygamberin bu iki kılmadan kılmadığına evine girmediğini tahsis ettiğini haber verdi. 74. Rahatsız olan birbirine binerek tavaf edebilir bağlı. Bize Halid el Tahman, Halid el-Hazdan o da i̇bn Abbas'tan tahsis etti. O şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir deve üzerinde olduğu halde Beyti tavaf etti. Hazreti Esmet geldikçe ona elindeki bir şeyle işaret edip teklif getirdi. bunu Seleme radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rahatsız olduğumu arz ettim. Bunun üzerine bana sen binekli olarak insanların ötesinden tavaf et buyurdu. Ben de Resulullah'ın beytin yanında namaz kıldırırken tavaf ettim. Kendisi namaz için içerisinde Vettur-i Kitab-ı Suresini okuyordu. 75. Hacılara su içirilmesi bağlı. İbn Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Asas İbni Abdülmuttal radiyallahu Hacılara su vermek ve şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah'tan izin istedi. Resulullah da ona izin verdi. Bize Halit i̇b Tahhan o el-Hazzadan, o da i̇bn Abbas Abbas Allah anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerbet dağıtan sebil yerine geldi ve şerbet istedi. Abbas oğluna ey fadıl anına yanındaki hususi şerbetleri Resulullah'a getir dedi. Resulullah hayır bana bu şerbetten ver buyurdu. Rasulullah halk buradaki şerbete ellerini sokuyorlardı. Resulullah işte halkın içtiği bu şerbetten ver buyurdu. Ve Abbas'ın sunduğu umurlu şerbetten işte sonra Resulullah zamzam kuyusuna geldi. Abbas oğulları burada hacılara su içiliyorlardı. Kuyudan su çekiyorlardı. Resulullah ey muhtalık oğulları çekin siz hayırlıdır iş yapıyorsunuz dedi. Sonra Resulullah halkın su çekişine uymak için kalabalık etmesi endişesi olmasaydı ben de devemden iner hatta kuyunun ipini eliyle umutlarına işaret ederek şöyle kork sizin gibi su çekerler buyurdu. 76 temizlem suyu hakkında gelen haberler bağlı. Enes İkmi Malik radiyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zer radiyallahu anh Miraç kıssasında şöyle takdis ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Mekke'den Mekke'de iken İçimde bulunduğum evin tavanı yarıldı. Cibril aleyhisselam indi. göğsünü yardıktan sonra içimizden zemzem suyuyla yıkadım. Sonra hikmet ve iman dolu bir altın leğen getirilip içindekileri göğsünü içine uşalttı. Sonra da göğsünü kapattı. Sonra evimden tutup beni dünya sanayi doğru çıkardı. Cibril oranın yani yere en yakın semanın bekçisine aç dedi. Bekcikçindir o dedi, Cibril ben Cibril'im dedi. İbn-i Abbas Allah anh şöyle tersi demişti, ben Resulullah'ı zemzem suyundan sundum. O da ayakta olduğu halde içti demiştir. Asım el-Ahvel dedi ki, i̇bn Abbas'ın azatlısı ikrime Allah adıyla yemin edip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Abbas'ın kendisine zemzem suyunu içirdiği gün muhakkak deve üzerinde bulunuyordu dedi. 77 kıran haccı yapmam kimsenin tavafı vardı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demişti. Biz Resulullah'ın beraberinde veda hacına çıktık. Ve umre niyetiyle ihrama girip terbiye ettik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde heli kurbanı olan hac ve umre niyetiyle ihram edip terbiye etsin. Sonra da bu ikisini bitinceye kadar ihramdan çıkmasın buyurduk. Nihayet ben haricli olarak Mekke'ye girdim. Hacımı yapıp tamam, tamamladığımızda Resulullah beni Abdurrahman'ın beraberinde senin mevkiğine gönderdi. Ben oradan umre için ihramla girip umremi yaptım. Resulullah işte bu umre senin yapacağın umrenin gelmedi buyurdu. Umre niyetiyle ihrama gelip terbiye etmiş olanlar Mekke'de tavaf ve çağıyı yaptıktan sonra ihramdan çıktılar. Sonra minadan dövmelerinin ardından hac için diğer bir tavaf yaptılar. Ama yanlarında hediye olanlar hac ile umer'i bir ihramla cem etmiş olanlara gelince bunlar bir tavaf yaptılar. Gize <gülüyor> İbn-i Uleyyye Eyüp'ten onu da Nafi tahdis şöyle demiştir ki i̇bn binek derisi hac yolculuğu için hazırlanmış bulunduğu sırada oğlu Abdullah i̇bn Abdullah yanına girdi de ben bu insanlar arasında harp olacağından veriyorum. Sürekli de onların seni beyti ziyaretten men edeceklerinden endişe ediyorum. Bunun için bu yıl yapacağım bu yıl hacca gitmesen de evinde ikamet etsen de bunun üzerine i̇bn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümre için yola çıktı. Kuleş kafirleri onunla beyt arasında perde oldular. Eğer Benimle bey arasında mani olursa ben Resulullah'ın yaptığı gibi yaparım. Amdolsun ki Allah ilçesinde sizin için güzel bir uyma numarası vardır. Ahsap suresi 21. ayeti söyledi. Sonra da ben sizi şahit kılıyorum. Ben ümremle beraber bir haçı kendime vaci kıldım. Yani Kıran haçına niyet ettim. Oğlu Abdullah dedi ki bundan sonra babam i̇bn Ömer Arafat'ta Hukuk'tan sonra Mina Mina'dan Mekke'ye geldi ve hac ile umreti için tek bir tavaf yaptı. Bize leis el-Nafi tahsis etti. O şöyle demiştir, İbn-i Ömer Hacc, Haccacın İbn-i Zubayir ile harp etmek için Mekke'ye indiği yok. Hac etmek istedi. Çocuklar tarafından kendisine insanlar arasında harp vardır biz. Onların senin haçtan ben edeceklerinden korkuyoruz denirdi. İbn-i Ömer anolsun Allah elçesinde sizin için güzel bir uyma numresi vardır. Ahzab suresi 21. ayeti okudu. Eğer beyti ziyaretten ben olursam o takdirde ben Resulullah'ın yaptığı gibi yaparım. Ben sizleri şahit buluyorum ki ben umre yapmayı kendime vacip kıldım dedi. Sonra yola çıktı. Nihayet Cughleyfe'nin önündeki Beyda meydanına vardığı zaman Hatt ile Umre'nin hali mani olunmakla ihramdan çıkmak cevazına bir şeydir. Yani aralarında fark yoktur. Sizleri şahit kılıyorum ki ben Umre'ninle beraber Hatt'ı kendime vacip kıldım. Yolda Cughley yakınlarında Kubeyt mevkiinde satın aldığı kurbanı hediye olarak sevk etti. Ve bu tek kurban üzerinde ziyade etmedi. Çünkü ihramın haram kıldığı suçlardan birini işlemediğinden başka kurban kesmedi. Arada ihramdan çıkmadı. ihramdan dolayı haram olan fiillerden hiçbirini kendine halen olmadı. Tıraş olmadı. Saçını kısaltmadı. Nihayet nahız günü olunca i̇bn Ömer kurbanını kesti ve tıraş oldu. ifade tavafını yaptı. i̇bn Ömer nahız günü yaptığı bu ilk tavafi ve haç ve ürün tavafını eda etmiş olduğu görüşünde bulundu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı dedi. 78 tavafın abdestli yapılacağı babı bize İbni Veheb takdis etti ve şöyle dedi Amr İbni Muhammed İbni Abdurrahman İbni Nerven el-Kureyş'i haber verdi Bu Muhammed İbni Abdurrahman Urvet İbni Zübeyir haç niyetiyle ihrama giren kimse tarafla sahi ihramdan çıkarabilir mi? Çıkaramaz mı? meselesini. Yani hacın umrayı çevrildi, çevrilmesi meselesini sormuş. Umrede hac niyetiyle ihrama giren kimsenin yalnız hacı bitirdikten sonra ihramdan çıkabileceğini hacın umreye çevrilmeyeceğini ispat yolunda şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hac etmiştir. Bana Ayşe radiyallahu anh haber verdi. Peygamber Mekke'ye geldiğinde ifaya başladığı ilk ibadet olmak üzere abdest aldı. Sonra beyti tavaf etti. Sonra peygamber bu tavaf ve sayi umre olmuş saymadı. Peygamberden sonra bu Bekir hac yaptı. Onun da beyti tavaf etmek ilk yaptığı şey oldu. Sonra bu tavaf ve sayi umre olmadı. Ebu Bekir'den sonra Umer bunu yaptı. Umer'den sonra Osman Gazelah'a hac yaptı. Ben Osman'ı iyice gördüm. Onun da ilk yaptığı iş beyti tavaf etmektir. Sonra bu tavaf say tavaf ve say umre olmadı. Sonra Muaviye ve Abdullah İbni Ömer hac yaptılar. Sonra ben babam Abdullah Zübeyir, İbn Zübeyr İbni Allah'ın beraberinde hac yaptım. Onunla birlikte tavaf etmek ilk yaptığı iş oldu. Sonra bu tavaf ve sa'y umre olmadı. Ben Şamı en enferarları gördüm. Onlar da hep böyle yapıyorlardı. Onların bu tavaf ve sa'yları da saygıyla bir bir umre olmadı. Şöyle böyle yaptığını gördüm. insanların sonuncusu İbn Ömer'dir. Sonra o da hac bozuk umreye çevirmedi ve işte İbni Ömer o suali soranların yan, yanındadır. Öyleyken bunu yine onlardan sormuyorlar. İbni Ömer haccını bozulup bunda yapılmamış yapmamış. Geçmiş olanlardan da hiçbir kimse haccını bozulmuştur. Onların hepsi beyti tavaf için ayaklarını beyti içine koydukları zaman başka bir ibadete başlamaklarda tavaftan sonra kendilerine Tavafdan sonra da kendileri halal olmaz yani ihramdan çıkmazlardı. Ben annem Esma ve teyzem Ayşe'yi ki onların ikisi de Mekke'ye geldikleri zaman beyti tavaf etmekten evvel başka bir iş yapmazlardı. Onlar beyti tavaf ederler, sonra da sonra da halal olmazlardı. Bana Annem Esma Bintu Ebu Bekir haber verdi. Kendisi ve kız kardeşi Ayşe Zubbeyr falan falan kimseler umre niyetinde ihrama gelip terbiye etmişler. Bunlar Hazreti Esmet'e istilam edip en sürdükleri yani tavafı yani sayı tamamladıkları zaman ihramdan çıkmışlardır. 79. Safa ile Merve arasında say etmenin vücubu ve bu sayı Allah'ın şairinden, alametlerinden kılınmış olduğu babı <gülüyor> ona şöyle demiştir ben Ayşe'ye şöyle sordum Yüce Allah'ın şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın alametlerindendir işte kim o beyti haç ve umre kastıyla ziyaret ederse bunları güzelce tavaf etmesinde üzerlerine bir beys yoktur kim gönüllü olarak vacip olmayan amellerden bir hayır işlerse mükafatını görür çünkü Allah taatlerin ezinli veren hakkıyla bilendir. Bakara Söylesi 158. ayet Kavli hakkında ne edersin? Yemin ederim ki Safa ile Merva arasında sahi etmemek hiç kimse üzerinde bir günah olmaz. Dedim. Ayşe ey kardeşimin oğlu sen fena söz söyledin. Eğer bu ayetin manası hükmü senin tevil ettiğin gibi say nubah o saygı ayet Safa ile Merve arasındaki saygı etmemekte günah yoktur suretinde olurdu. Şu kadar ki bu ayet Ensar hakkında inmiştir. Ensar Müslüman olmalarından önce müşeller mevkii yanında bulunup kendilerine ibadet ede geldikleri tanrıya menat, putu için ihrama gerek tedbiye ederlerdi. İşte Ensardan ihramlanan kimseler kendi putları karşısında dikili bulunan Safa ile Merve putları arasında say etmeyi günah sayarlardı. Ensar Müslüman oldukları zaman güçlü saydıkları bu vaziyeti Resulullah'a şöyle sordular. Ya Resulallah bizden Safa ile Merve arasında say etmeyi günah sayıyordu. Bu iş bize ağır geliyor dediler. Bunun üzerine Yüce Allah şüphesiz, Safa, Safa ve Merve Allah'ın alametlerindendir ayetini indirdi. Ayşe radıyallahu anh Resulullah Safa ile Merve arasında dolaşıp say etmeyi kendi fiiliyle de kanunlaştırmıştır. Artık bu iki tepe arasında dolaşmayı yani say etmeyi terk etmek kimse, kimse için caiz değildir demişti. Zuhri dedi ki Ayşe'nin bu hadisi Abdurrahman oğlu Ebu Bekre Abdurrahman'ın oğlu Ebu Bekre Haber verdim ve bu konudaki bilgisini sordum. O bana cevaben şöyle dedi. Ayşe'nin cahiliyet devrinde Safa ile Merve arasında sayı günah sayan bir zunga bulunduğunu haber vermesi şüphesiz ki bir ilimdir. Fakat ben bunu işitmiş değilim. Ben ilim ehli olan birçok kimseden işittim ki onlar şöyle zikrediyorlardı. Ayşe'nin haber verdiği menat için ihrama girmekte olan bu zümreden başka en sağdan bir zümre daha vardı. Bunların hepsi de akit cahiliye devrinde Safa ile Merve arasında tavaf ederlerdi. İslam devri gelip Yüce Allah o hadim beyti tavaf etsinler. Hac suresi 29. ayet kaldığıyla beyti tavaf etmeyi zikredip de Safa ile Merve tarafı Kuran'da zikredilmeyince bunlar Ya var. biz öteden beri Safa ile Merve arasında tavaf ederdik. Allah beyti tavaf emrini indirdiği halde Safa ile Merve arasında sayı zikretmedi. Bu Safa ile Merve arasındaki sayı dersek bize günah var mı diye sordular. Bunun üzerine Yüce Allah şüphesiz Safa, Safa ve Merve Allah'ın alametlerindendir. İşte kim o beyti hac ve umre kastı ile ziyaret ederse bunları güzelce tavaf etmesinde bir günah yoktur kim gönlünden bir hayır işliyorsam mükafatlıyorum çünkü Allah taat edenlerin ödülünü hakkıyla bilendir. Bakara suresi 158. ayetini indirdi ve yine Abdullah Rahman oğlu Ebi Bekir devam edip şöyle dedi. Ben el Bakara 158. ayetinin ensar ve Arapların diğer bir kabileden oluşan her iki fırka hakkında yani cahiliye devrinde Safa ile Merve arasında tavaf etmeyi günah sayanlar fırkası hem de cahiliyette Safa ile Merve arasında tavaf ede geldikleri halde sonradan İslam devrinde Allah'ın beytini tavaf etmeyip El-Hac suresi Safa ile Merve'yi zikretmediği için Safa ile Merve arasında tavaf etmeyi günah sayanlar fırkası hakkında indirildiğini işitirim. Nihayet Allah beyti tavaf zikretmenin Nikretmesinin el hat 29'un ardından bu Safa ile Merve arasındaki sayyı el Bakara 158.cikte yani Bakara 158. ayetin inmesi hac 29. ayetin inmesinden sonra oldu dedi. 80. Safa ile Merve arasında sayın tefsiratı hakkında gelen haberler babu ve İbn Ömer radıyallahu anh fay onları evinden Ebu Hüseyin oğulları sokağına kadardır demiştir. İbn Umar radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geniş tavafı olan ilk tavafı yaparken ilk üç dolaşmayı hızlı, Son dört dolaşmayı ise adet olan yürüyüşle yürürdü. Safa ile Merve arasında dolaşırken de sel yerinin karnında boyunca iki yeşil sütuncukun arasında koşardı. Ravi dedi ki ben Nafi'ye Abdullah İbni Ömer iman tarafından köşeye ulaştığı zaman yürür müydü diye sordum. Nafi hayır. Rütmü üzerine kalabalıkla sıkışmaması halinde yürürdü. Çünkü İbni Ömer rütmü istilam etmedikçe terk etmezdi. Amir İbnü Diler şöyle demişti. Bize İbni Ömer eğer hiçbir kimse ümre niyetiyle Beyti tavaf eder ve Safa ile Merve arasında dolaşmazsa ihramdan çıkıp kadınla gidebilir mi diye sorduk. İkni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umre için Mekke'ye geldi. Beyti yedi defa dolaştı. Makamın arkasında iki mekat manaz kıldı. Akabir, akabinde Safa ile Merve arasında yedi kere dolaştı. And olsun ki Allah elçisinde sizin için çok güzel bir uyma örneği vardır. Ahzab suresi 20 ayetini söyledi. Rabi dedi ki biz Cabir İbni Abdullah da aynı şeyi sorduk. Cabir de Safa ile Merve arasında saygı etmediği kadına sakın yaklaşmasın dedi. Bize Mekki İbni İbrahim tahdis etti. İbni Zirey şöyle dönüştür. Elhumaydı. Şunu ziyade edip şöyle dedi bize Sufyan İbni Üye'yle tasdif edip şöyle dedi. Bize Amr tasdif edip şöyle dedi. Ben Atadolu'yu işittim. İbni Abbas'ın yukarıdaki hadisin mevzerini rivayet etti. 81. Bab Hayızlı kadın hac ve Umre'den Kabe'yi tavaf etmesi haris diye menseklerin hepsini yerine getirir. Hac ve umre yapan kişi Safa ile Merve arasında abdetsiz sahiptiği zaman hıkı nedir? Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Mekke'ye hayzlı olarak geldim. Kabe'yi Safa ile Merve arasında tavaf etmedim. Ayşe dedi ki, ben bu halimi Resulullah'a şikayet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacı'nın yapacağı işleri sen de yap. Şu kadar ki sen ancak temiz oluncaya kadar beyti tavaf etme buyurdu. Bize Muhammed İbni Musa'nın tahtis edip şöyle dedi. Bize Abdurrahman tahtis edip şöyle dedi. Buhari dedi ki yine Halife İbni Hayat söyledi. Bize Abdurrahman tahtis edip şöyle dedi. Bize Habibul Muallimu Atadan tahtis etti Cabir İbni Abdullah şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilere hasb için ihrama girdiklerinde peygamber ile Tarha'dan bir de Yemen'den gelen Ali'den başka de hiç kimsenin beraberinde kurbanlığı yoktu. Ali Yemen'den kurbanı beraberinde olarak Mekke'ye geldi ve peygamberin ihrama girdiği gibi ihramlandı dedi. Biz de Medine'ye geldiğimizde peygamber sahabelerine ihrama girerken niyet ettikleri haccı umreye çevirmelerini, tavaf ve say yapmalarını, sonra saçlarını kısaltmalarını ve ihramdan çıkıp halal olmalarını yalnız yanında kurbanlığa bulunanlar ihramdan çıkmalarını emretti. Haccı fesh edip umreye çevirmeye memur olan sahabeler bu hale tacip ederek bizler birbirimizin cinsiyet aletleri meni damlatır halde mi Mina'ya gideceğiz, dediler. Sahabeler arasında söylenen bu söz Peygamber'e ulaşınca cevaben, işimden şimdi bildiğimi, yani hac aylarında umrenin caiz olduğunu, şimdi bildiğim gibi ihrama girerken de bilmiş olaydım, kurban sevk etmezdim ve yanımda kurbanım olmasaydı, şimdi ben de sizin gibi ihramdan çıkardım, buyurdu. Ve Ayşe hayır oldu da bütün haç fiillerini yerine getirdi. Yalnız beyti tavaf etmedi. Nihayet temizlenince beyti tavaf etti. Ayşe ya Resulallah sizler bir hac ve bir umre ile gidiyorsunuz. Ben ise yalnız bir hac ile gidiyorum dedi. Bunun üzerine Resulallah Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'a Ayşe'nin beraberinde terime kadar çıkmasını emretti. Ayşe de haçtan sonra oradan bir umre yaptı. Hapsa bintusirin şöyle demişti. Bize taze kızlarımıza ihtiyaçları ve diğer işler hususunda dışarıya çıkarmalarından men ederdik. Nihayet Basra'ya bir kadın gelip Halef oğulları kalsına indi. O kadın kız kardeşinin Resulullah'ın sahabelerinden birinin nikahında olduğunu, kocasının Resulullah'ın beraberinde 12 gazvede bulunduğunu, Kız kardeşinin de bizzat kocasının beraberinde altı kazaya işitret ettiğini, kız kardeşinin bu biz yaralılara ilaç yapar, hastalara bakardık dediğini takip etti. Sonra kız kardeşim Rasulullah'a birimizin cilbabı yani örtecek bir şey bulunmazsa, örtülecek bir şey bulunmazsa böyle işler için dışarıya çıkmamasında üzerinde günah var mıdır diye sormuş. Resulullah ona arkadaşı kendi cifraplarından birini ona giydirsin de hayır işlesin de müminlerin davet ve dualarında hazır bulunsun buyurmuştur. Hafsa bin Tüselin dedi ki Ümmü Atiye burada geldi buraya geldiğinde kadınlar bunu ona sordular. Yahut da biz ondan bu hadisi sorduk. Hafsa bin Tüselin Ümmü Atiye ne zaman Resulullah'ı ansa muhakkak bir ebi ona baban feda olsun cümlesini bir ara cümlesi olarak söylerdi dedi. Biz, biz Ümmü Atiye'ye sen Resulullah'ın şunu şunu yani yukarıdaki hadisi söylerken bizzat işittin mi dedik. Ümmü Atiye yine babam ona feda olsun evet işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocaya gitmemiş tazeler perde sahipleri yahut da kocaya gitmemiş taze kızlar ve de sahibesi olan kadınlar ve hayırlı kadınlar dışarıya çıksınlar da hayır meclislerinde ve Müslümanların duasında hazır bulunsunlar. Yalnız hayırlı kadınlar namaz yerlerinden ayrıca dururlar buyurdu dedi. Ben hayırlı kadınlar da mı diye tekrar sordum Ümmü Atiye'ye. Bu hazilz kadınlar Arafat'ta hazır bulunmuyorlar mı? Filonya'da hazır bulunmuyorlar mı? Filonya'da hazır bulunmuyorlar mı diye dedi. 62 Mekke'ye için temettü hacı niyeti hariçten gelen afaki hacı için Mina'ya çıkacağı zaman Mekke vadisindeki Batha'dan ve Mekke'nin diğer yerlerinden ihrama girmesi babu ve Ata'ya Mekke'den mücavir olup oturan kimsenin has niyetiyle terbiye etmesi hali soruldu. Ata İbn Ömer Zulhitce'nin 8. Tevriye günü terbiye ederdi dedi ve Abdülmelik Atadan o da Cabir radıyallahu anh'dan söyledi ki o biz peygamberin beraberinde Mekke'ye geldik. Umre yapıp ihramdan çıktık. Nihayet Tevriye günü has niyetiyle terbiye ederken Mekke'yi arka tarafımıza almıştık demiştir ve Ebu Zübeyir Muhammed İbni Müslim şöyle dedi, Cabir, Bizler Batha'dan ihrama girip telbiye ettik demiştir ve Ubeydullah İbni Cüreyş İbni Ömer ben senin Mekke'de olduğun zaman gördüm. İnsanlar hilali gördükleri zaman ihrama girip telbiye ettiler. Sen ise tevriye gününe kadar telbiye etmedin dedi İbn Ömer ben peygamberi derisi onu hareket ettirince yakıda terbiye eder görmedim demiştir. 83. bab Tevriye günü öğle namazı, namazını nerede kılar? Abdülaziz İbni Rıfe'yi şöyle demiştir. Ben Enes İbn Malik'e sordum ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hatırladığım bir şeyi yani Zulhidre'nin 8. günü öğle ikindi namazlarını nerede kıldığını bana haber verir misin dedim. Enes Mina'da kıldı dedi. Ben Mina'dan dönüş günü ikinci namazını nerede kıldı dedim. Enes etbah'ta yani muhassaptan kıldı dedi. Bundan sonra Enes ben Abdülaziz'le sen de emirlerin işleyeceği gibi işle dedi. Bize Abdülaziz İbni Rufa'yı taktif edip şöyle dedi. Ben Enes'e kavuştum. Bukhari dedi ki ve bana İsmail İbni Eban tahkis etti ve şöyle dedi bize Ebu Bekir İbni Ayyaş tahkis etti ki Aziz şöyle demiştir ben Tevriye günü Mina'ya çıktım ve Enes'e bir eşek üzerinde giderken kavuştum ve kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün öğle namazını nerede kıldı dedim Enes sen emirlerin kılacağı yeri gözetle sen de orada kıl dedi minedeki namazların feyfiyeti bağlı. İbn-i şöyle demiştir. Bana Abdullah İbni Ömer'in oğlu Ubeydullah babasından haber verdi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Minada dört rekat, o farzları iki rekat kıldı. Ebubekir Bekir ise Ebu Bekir ile Ömer ve Halifeliğin başlarında Osman'da böyle kıldılar. Harise İbni Rehd el-Huzai radiyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz en çok, biz en çok, en ziyade korkusuz olduğumuz halde bizlere Mina'da namazı iki rekat kıldırdı demiştir. Abdullah İbn Mesut sallallahu anh, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde Mina'da iki rekat kıldım. Ebubekir'in maiyetinde iki rekat kıldım. Umar'ın maiyetinde iki rekat kıldım. Sonra bizim yollarımız ayrıldı. Ah nasibin dört rekat olacağına kesici kabul olunmuş iki rekat olsa demiştir 85 arife günü orucu babı bize salim ebu nadir tahsis edip şöyle dedi ben umrul fadlon azaltması umerden umeyiden işittim o umrul fadlon lubabeden lubabe radıyallahu an arafatta arife günü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in orucu yani oruçlu olup olmadığı hususunda insanlar şüphe ettiler. Ben peygambere bir bardak şerbet gönderdim. O da şerbeti içti demiştir. 86. Miladan kuşluk vakti Arafat'a giderken terbiye ve tekbir etmek bağlı. Malik Muhammed İbni Ebu Bekir Es-Sakafi'den haber verdi. O Enes İbni Malik ile beraber Mina'dan Arafat'a doğru kuşluk vaktinde giderken Enes İbni Malik'e sizler bu Arefe gününde Resulullah'ın beraberindeyken nasıl yapardınız diye sormuş. Enes de bizden terbiye etmek isteyen terbiye eder. inkara uğramazdı. Tekbir etmek isteyen tekbir eder. O da inkara uğramazdı demiştir. 87 Arafa gülü güneşin ortadan meylettiği zaman Arafat'ta vahve yapılacak yere gitmek bağlı. Talim şöyle demiştir. Emevi halifesi Abdülmelik İbni Mervan Irak varisi bulunan Hac Hicaz'a İbni Zübeyir üzerine gönderdiği gibi Hac emri, emri yaptığı zaman kendisine bir mektup yazdı ve bu mektubunda Hac hükümleri hususunda İbni Ömer'in yine muhalefet etmemesini emretmişti. Ben salim, beraberinde olduğum halde Arife günü güneş tam ortada meylettiği zaman babam Abdullah İbni Ömer Arafat'a geldi ve haç emrin, emirinin perdeli çadırı önünde yüksek sesle seslendi. Haccac üzerinde sarı boyalı büyük bir maşlah olduğu halde çadırdan çıktı ve ne var ya Ebu Abdurrahman dedi. İbni Ömer eğer sünnete uymak istersen o zamanıdır yürüyün dedi. Haccac bu saat ne diye sordu. İbni Ömer evet bu saat dedi. Haccac beni biraz bekleyin başımı yıkayayım sonra çıkarım dedi. İbni Ömer devesinden indi. Haccac çıkıncaya kadar bekledi. Haccac çıkınca babamla benim aramızda yürüdü. Bu sırada Haccac'a eğer sünnete uymak istersen kutbeyi kısalt. Vakfayı çabuk yap dedim. Bunun üzerine Haccac Abdullah İbni Umer'e bakmaya başladı. Babam Abdullah İbni Umar Haccac'ın bu bakış ve telettüdünü görünce de salim doğru söyledi, dedi. 88. Arafat'ta binek üzerinde vakser babam. Ümmül Fadrı bin Tuharis şöyle demiştir. Bir takım insanlar arıza e günü peygamberin orucu hakkında benden Ümmül Fadrı'nın yanında ihtilaf ettiler. Bazısı peygamber oruçludur dedi. Bazısı da oruçlu değildir dedi. Bunun üzerine peygambere kendisini Arafat'ta devesi üzerinde vahfı yapmakta iken bir bardak süt gönderdim de o da bu sütü içti. 89. Arafat'ta iki namaz arasında öğle ve ikindi namazlarını birleştirmek bağlı. İbni Ömer Arafat'ta namazı imamla beraber kılamadığı zaman da kendi durağında öyle ile ikindiyi birleştirir idi. İbni Şahap şöyle demiştir. Bana Salim şöyle haber verdi. Hatice İbni Yusuf, Abdullah İbni Zübeyir'den harp etmek üzere Mekke'ye indiği 73 senesinde Abdullah İbni Ömer Arefe günü vakfı yerinden nasıl yaparsınız diye sordu. Salim Hatice eğer sünnete uymak istersen Arefe günü namazı sıcağın şiddetli Zamanında kıl dedi. Haccay telettitli bir bakış üzerine Salim'in babası Abdullah İbni Ömer, Salim doğru söyledi dedi. Çünkü onlar sünnette öğle ile ikindi namazını birleştiriyorlardı. İbni Şahab dedi ki ben Salim'e Rasulullah böyle mi yapmıştı dedim. Salim bizler bu fiillerde ancak onun sünnetine uymaktasınız dedi. 90 Arafat'ta hükmenin hut, kısa yapılması Baba. Salim şöyle demişti. Halife Abdülmelik İbni Mervan Hatçaca Hat işleri hususunda Abdullah İbni Ömer'e uymasını yazmıştı. Arife günü olunca ben beraberinde olduğum halde güneş ortadan meyvettiği sırada İbni Ömer geldi ve Hatçacın çadırının yanında Hatçac nerededir diye yüksek sesle seslendi. Bunun üzerine Hatçac İbni Ömer'e haydi bunun üzerine Hatçac i̇bn Ömer haydi hutbe, vakfe yapmak üzere yürü dedi Hatzat şimdi mi dedi i̇bn Ömer evet şimdi onun vaktidir deyince Hatzat bana biraz böyle üzerimde bir su taşıyayım yani yıkanayım dedi bu söz üzerine i̇bn Ömer bineğinden inip o çıkıncaya kadar bekledi Hatzat çıkınca babam i̇bn Ömer'e benim aramda Ömer'le benim aramda yürüdü bu sırada ben kendisine eğer sen bugün sünnete icabet etmek istiyorsan hutbeyi kısa tut ve vahveye, vahveye geçişi çabuk baştır dedim. İbn-i Ömer'de Salim doğru söyledi dedi. 91 Vakfe yapılacak yere çabuk gitmek babı. Vakfenin başka yerde değil ancak Arafat'ta yapılacağı babı 92. Bize Muhammed İbn-i Mutadım tahtis etti ki babası Cübehir İbni Mutin radıyallahu anh, ben bana ait bir deveyi alıyordum demiştir. Bize Nusredde tahtis edip şöyle dedi, bize Sufyan Amr'dan tahtis etti. Muhammed İbni Cübehir'den, o da babası Cübehir İbni Mutin'dan şöyle dediğini işitmiştir. Ben Arif'e gülü devemi kaybetmiş ve onu araya, aramaya gitmiştim. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve Arapatta Arafat'ta ederken gördüm. Vallahi burada vakfı yapan bu zat Hums yani Ahmetler dendi. Yani onun hali nedir ki burada yani Arafat'ta vakfı yapıyor dedim. Bize Ali İbni Muhsir tahdis etti. Şam İbni Urve şöyle demiştir. Urve şöyle dedi. İnsanlar Cahiliyette Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederlerdi. Bundan ancak Ahmetler müstesna idi. Ahmesler ve Kureyş onun doğduğu gibi diğer kabirlerden ibaretti. Bu Ahmetler diğer insanlara Allah rızası için arıyeten elbiseleri verip sevabı ümit ederlerdi. Erkek Erkeğe elbise verir. Bu ariyet elbiseyi alan kişi de aldığı bu elbise tavaf yapardı. Kadın kadına elbise verir. O da elbiseli olarak tavaf ederdi. Hums fethlerinden birinin elbise vermediği kişi ise Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederdi ve keza diye insan toplulukları Arafat'tan ifade yaparlardı. Hums ise eden ifade yapardı. Hişam dedi ki bana babam Urle İbn-i Ayşe'den haber verdi şu. Sonra insanların ifade yapıp döndüğü yerden siz de dönün. El-Bakara 199. ayeti bu Ahmetler hakkında inmiştir dedi. Ve onlar yani Ahmetler cemden yani muzdarif eden ifade yapıyorlardı. Bu ayetle Arafat'a götürüldüler. Yani oraya gitmekle en olundular. 93 Arafat'tan ayrıldığı zaman Muzdalife'ye doğru yürüyüş babı Hur ve şöyle demiştir. Ben beraberinde otururken Usame'ye veda hacı hacında Arafat'tan Muzdalife'ye doğru ayrıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hareketle yürüyor diye soruldu. Usame İbn Zeyd Resulullah hızlı ile yavaş yürüyüş arasında orta bir yürüyüşle yürüyordu. Fakat geniş bir meydan bulduğu zaman hızlı hareket ederdi. Hişam ibn i Kulbe, Nas, anaktan hızlı bir yürüyüştür. Ebu Abdullah el-Buhari, fecve, geniş bir yerdir. Yani bu cemi, fecavat ve fica gelir. Rakve, küçük kayık, e, gönden ve fahtiyandan düzülmüş küçük su böylece rekabet ve rika şeklinde iki cemi vardır ve la tehine halbuki o Vakit kaçma zamanı değildir. Sa'd suresi 3. ayetindeki menas bu hadisteki nasa fiilinden değildir. Yani bu mudaf, nasa ise vallı elcaftir, ecvaftir dedi. 94. Arafat ile Müzdarif arasında herhangi bir ihtiyacı yerine getirmek için inmek bağlıdır. Usami i̇bn Zeyd şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan dönüşte iki dağ arasındaki yola doğru saptı. Hacetin yerine getirdi ve abdest aldı. Ben ya Rasulullah namaz mı kılacaksınız dedi. Rasulullah namaz önünde yani Müzdarife'de kılınacaktır buyurdu. Bize Cüveyriye tahdis etti. Nafi şöyle demiştir. Abdullah İbni Ömer de akşam namazıyla yatsı namazını birleştirdi şu kadar ki onun bu namazları birleştirmesi şöyle olurdu. O da yolda Resulullah'ın girmiş olduğu o iki dağ arası yoluna girer. Orada hacetini gidip gereği gibi temizlenir. Yani istinca ve istibra yapar. Sonra da ateşi alır. Fakat namaz kılmazdı. Hayet namazları müserifede kılardır. Hüsam ve İbn-i şöyle demiştir. Arafat dönüşünde ben Resulullah'ın bineğinin arka tarafına bindim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'nin derisinde bulunan o iki dağ arasında sol yola ulaşınca devesini çöktürdü. inip orada işedi. Sol yola geldi. Ben kendisine abdest suyu lıkdım. O da hafif bir abdest aldı. Ben de ya Resulullah namaz mı kılacaksınız dedim. Resulullah namaz önündeki Müzdelife'de hazırdır buyurdu ve Resulullah devesine binip sonunda Müzellife'ye geldi ve başka şeyle meşgul olmayıp hemen akşam ile yatsı namazlarını kıldı. Bir müddet ısraraktan sonra bayram günü sabahında Resulullah devesinin arka tarafına Fadıl bindi. Kureyb bana Abdullah İbni Abbas, Fadıl İbni Abbas'tan Resulullah'ın Akhada cemresine ulaşıp taşlayıncaya kadar tevbiye yapmakta devam ettiğini haber verdi demiştir. 95 Arafatdan dönüş sırasında peygamberin sahabilerine sekinet emretmesi ve onlara kamçısı ile işaret değinmesi babı Bana Zahide el-Kufi'nin mevlası olan Said İbni Cübeyr edip şöyle dedi Bana İbni Abbas radıyallahu anh etti ki kendisi peygamberle beraber Arefe günü Arafat'tan ayrılmıştı Yoldan müzarefiye doğru ilerlerken Peygamber Salallahu aleyhi ve sellem arka tarafında develeri hızla sürmek için şiddetli bağırma, çağırma ve develeri dövme sesleri işitti. Bunun üzerine Peygamber olarak kamcısıyla işaret etti. Ey insanlar ağır Bu Yumuşaklıkla ve sıkışıklık yapmadan yürüyün. Çünkü halis iyilik ve hayır acele ve suratle yürümekle sağlanır. Süratli Su, yürümekle sağlanır değildir buyurdu. Buhari dedi ki, evda onun manası bineklere hızlı yürüttüler demektir. Hilal-e kum ettevbe 47'de aranıza sokulmak yani manasına tahallül maçlarındandır. Fetcelna <gülüyor> hilale huma neheren Onların aralarında biz de ırmaklar fışkıttık. El-Kef suresi 30 ayette de hilal böyle ara manasındadır.